1533, numaralı konu, Hazreti Peygamberin, Sübhanülahü velhamdülillahi, numaralı konu, diyen kişi için cennette bir ağaç dikilir, buyurmaları, evet, Ebu Hureyre şöyle anlatıyor, ağaç diktiğim bir sırada Hazreti Peygamber yanıma gelerek, ey Ebu Hureyre, ne yapıyorsun, diye sordular, ağaç dikiyorum, karşılığını verdim, bunun üzerine şöyle buyurdular, sana bu ağaçtan daha hayırlısını haber vereyim mi, Sübhanülahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü valahu ekber, Allah'ı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 maksat nedir? diye sordum. Şöyle buyurdular. Orada Sübhanilahi velhamdülillahi ve la ilaha illallahu vallahu ekber demektir.